Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ee, gününüz hayırlı ve bereketli olsun. Vaktimiz mübarek olsun inşallah. Ee, vaktin bütün zuhuratlarını Rabbim bize lütfetsin öyle diyelim. Konumuz da çünkü vakitle ilgili biliyorsunuz. Ee, İstanbul Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik e, Bürosu'nun talebi üzerine... E, ailede zaman bilinci konusunu sizlerle konuşmaya çalışacağız. Ben her ne kadar kendilerine e, bunun, e, bunu defalarca anlattığımı ve pandemi sürecinin başından beri sayısını unuttum. Dört ya da beş kere başka farklı platformlarda bu konuyu işlediğimi ve artık çok tekrara düşmeye başladığımı söylesem de e, doğrusu Halime Yıldız hocamı kıramadığım için şahsi ilişkimiz münasebetiyle e, buradan kendisine selam ediyorum. Bir kez daha anlatmak durumundayım. Tekrar tekrar dinleyenlerden ve bazı şeyleri ister istemez defalarca dinleyenlerden özür dileyerek başlayalım. Ama sonuçta değil mi tercih sizin efendim e dinlemeyebilirsiniz. E çok tekrar olduğunu düşünüyorsanız bazı şeyleri dinlemeyin de hakikaten bakın böyle de vaktimizi çok ziyan etmeyelim yani. Şimdi yorumları kapatacağım ben çünkü çok konuşmacının dikkatini dağıtan bir şey ama pek yapmadığım bir şeyi yapıp inşallah bir 15-20 dakika kala tekrar açıp önemli sorular varsa onları cevaplandırmaya çalışacağım. Fakat gerçekten benim için çok kolay olmuyor bir de gözlerim de çok net görmüyor doğrusu ama deneyeceğim bu seferlik. Şimdi müsaadenizle yorumları kapatıyorum. Evet arkadaşlar bu duyuruyu yaptığımızda yani ailede zaman bilinci konusunu anlatacağımızı duyurduğumuzda iki mesaj benim çok dikkatimi çekti ve o iki mesajı esas alarak olabildiğince konuşmaya çalışacağım. Bunlardan bir tanesi işte herkes zaman yönetimini anlatıyor ama genelde bu konu biliyorsunuz iş dünyasına yönelik olarak anlatılır. Fakat işte evde birçok mesuliyetleri olan, küçük çocukları olan, Efendim ne bileyim ailesine karşı aile büyüklerine karşı sorumlulukları olan e, hanımlar açısından bu konu hiç ele alınmıyor ve o, in, o insanların zamanlarını nasıl kullanacakları nasıl planlayabilecekleri e, pek işlenmiyor dedi bir arkadaşımız çok haklı olarak. Ama zaten bizim başlığımız ailede zaman bilinci yani biz iş dünyasında bir zaman yönetiminden veya kişisel başarınız için kariyeriniz için kendi zamanınızı nasıl planlamanız gerektiğinden bahsetmeyeceğiz. Evet. Aile hayatında zaman bilincinden bahsedeceğiz. Ben olabildiğince kendi tecrübelerimden de yola çıkarak küçük çocukları olanların Benim de çünkü 3 tane çocuğum var. Şu anda hepsi yetişkin ve hepsinin birer tane çocukları var. Ama onları küçükken neler yaptığımı, nasıl yaptığımı hatırlamaya çalışarak, kendi tecrübelerimden de yararlanarak ve biraz da Pedagoji üzerine yaptığımız okumalardan da istifade etmeye çalışarak işte dünyaya baktığımızda gördüğümüz çeşitli örnekleri aktarmaya çalışarak konuyu ele almaya gayret edeceğim. İkinci önemli nokta. Oradan başlamayı düşünüyorum bir arkadaşımız şöyle bir mesaj atmış benim yaptığım duyuruda bir varize sayfasında diyor ki ben diyor herhalde zamanın anlamının farkında değilim yani zamanı kullanma konusundaki problemim sanırım zamanın değerini kavramamamdan kaynaklanıyor diye bir mesaj atmış şu anda ismini hatırlayamıyorum bu arkadaşın gerçekten çok çok önemli bir tespit. Arkadaşlar, çünkü bir şeyin değerinin farkında değilsek onu iktisatlı, dikkatli, itinalı kullanmanın önemini nasıl anlayabiliriz ki? Yani önce onun değerini anlamamız gerekiyor. Mesela işte ana babamızın değerinin farkında değilsek onlara yapacağımız hürmetin, ikramın, hizmetin bize ne kadar zor geleceğini düşünün yani. Biz buna bilinç ve farkındalık diyoruz. Yani insan önce zaman zamanın kıymeti konusunda bir farkındalığa ulaşmış olması lazım. Ee, arkadaşlar e, acizane kanaatimiz zaman eşittir biz yani e, zamanı çıkarın benden geriye ne kalır sizden geriye ne kalır e, geçen her dakikada kendi kişiliğimize kendi varlığımıza ruhani ve fiziki varlığımıza her anlamda yani sosyal varlığımıza bir şeyler ekliyoruz veya bir şeyleri çıkartıyoruz dolayısıyla geçen her zaman ya bizi çoğaltıyor, zenginleştiriyor ya da bizi oyarak, işte aşındırarak azaltıyor, eksiltiyor. Dolayısıyla bir de yerine konulmayacak bir şey. Yani başka hiçbir şeyi biz zamanın yerine koyamayız, vaktin yerine koyamayız. Yani ne servetinizle edinebilirsiniz vakti, ne işte şöhretinizle, ne yetkinizle, statünüzle hiçbir şey size geçen bir dakikayı geri getiremez. Hepimiz bütün güçlerimizi birleştirsek, bazen öyle anlar vardır hayatımızda. Hani bazen istemediğimiz bir söz çıkar ağzımızdan. Yani şu beş dakika öncesine dönebilsek de bu sözü söylememiş olsaydım deriz yani. Veyahut da çok üzücü bir şey yaşarız mesela bir gün. İşte bir gün öncesine dönebilsek, o onu hiç yaşamamış olsak deriz. Dolayısıyla yani bütün gücümüzü sarf edelim, bütün ee, ...imkanlarımızı sarf edelim. Onu geri getiremeyiz. Yaşanmış olan o an yaşanmıştır, bitmiştir. Amel defterimize kaydedilmiştir ee, ve... Hani ahiretteki boyutuyla belki işte tevbe ifade ederek işte innel hasenat yudhibne seyyat ayeti kerimesine sığınıp iyilikler, kötülükleri giderir. O yaptığımız kötülükleri telafi edecek bir şeyler ekleyerek belki bir düzeltmeler yapabiliriz. Ama dünyadaki hayat bitmiş olacak arkadaşlar. Biz ne yapacaksak yapmış olacağız. Yapmadıklarımızı da bırakmış olacağız. Onun için yani bizi birbirimizden ayıran fark... Arasında en önemlilerinden bir tanesi zamanı nasıl kullandığımızdır zaman dediğim yani yılları ayları günleri nasıl kullandık yani 30 yaşındaki herkes şöyle bir bakın yani 30 mesela İmam Gazali'nin hep aynı örneği veriyorum 54 yaşında vefat etmiş olması ifade ediyor benim yaşıtlarım için. Yani 900 yıldır dünyayı etkilemeye devam eden bir insanın sadece 54 yıl yaşamış olması. Üstelik o günkü teknik imkanlarla, o günkü seyahat imkanları, o günkü elektrik yok. Yani bugünkü gibi bilgisayar yok. Dünyanın bütün kütüphanelerine 2-3 tane tıkla erişme imkanınız yok. Her şey elle yazılıyor yani. Şimdi ben mesela biraz yazı yazmaya gayret ediyorum. Bakıyorum bu cümle olmadı. Hemen işte kopyala yapıştır, orasını çıkar, buraya bunu ekle. Yani çok basit hareketlerle bunu yapabiliyoruz. O günkü insanlar bunu nasıl yapıyorlardı? Dolayısıyla işte onu bizden ayıran şey tabii ki sadece zaman değil. Çünkü işte bir zeka var, bir odaklanma var, beceri var, başka kapasiteler var, sosyal şartlar var. Birçok yani bizi meydana getiren... Her birimizi fert olarak birçok unsur var. Onlar Ama onlardan bir tanesi ve en telafi edilemez olanı, geri getirilemez olanı zamandır. Yani zaman eşittir siz. Hani böyle bakarsanız insan kendini ziyan eder mi? İnsan kendini boşa harcar mı? İnsan kendini böyle rendeler mi? Hani zamanı boşa harcadığınızda bu benzetme gözünüzün önüne gelsin. Şimdi arkadaşlar. Bu bilinçle yani birinci adım zamanın değerinin farkına varmak. Zamanın sizin için ne anlam ifade ettiğini çok net bir şekilde zihninizde bilmelisiniz. Hepimiz bilmeliyiz. Çünkü kıymet vermediğimiz bir şeyin böyle çarçur edilmesi de bizi çok rahatsız etmez öyle değil mi? Gerçi insan hani 50 kuruş bile kaybetse canı sıkılıyor ben öyleyim şahsen yani birine verirken yüzlerce lirayı vermek bağışlamak yardım etmek veya işte hediye etmek problem olmuyor ama 50 kuruşu dikkatsizliğinizden ötürü kaybetmişseniz insanın canı sıkılıyor ben şahsen öyleyim siz de öylesinizdir mutlaka zamanı kaybedince düşünün yani o, o bir dakikanın o bir saatin geri gelmesi imkansız bazen öyle bir dakikalar var ki arkadaşlar mesela o anda özür dilemeniz gerekiyor onu bir saat sonra yaptığınızda, yapmak istediğinizde belki de o kişiyi bulamayacaksınız. O kişi belki de gitti bu dünyadan. İşte helalleşmeniz, o anda yapmanız gerekiyor. Öyle bir an var ki, öyle bir an geliyor ki hayatınızda. O an doğruyu söylemeniz gerekiyor. Onu 10 yıl sonra söylemenin bir anlamı yok. E, var da yani telafi etmiyor döküleni doldurmuyor tekrar kabına. Dolayısıyla arkadaşlar yani şimdi hani uzun uzun konuşup bütün vakti bununla harcamayayım ama her biriniz sizin için zamanın ne anlama geldiğini çok net bir şekilde zihninizde belirlemelisiniz. Çünkü kıymetini takdir etmediğiniz bir şeyin harcanmasını da engellemek için iradenizi teksif etmeniz çok zor. Çünkü zamanı Doğru kullanmak, bilinçli kullanmak çok güçlü bir irade gerektiriyor. Çok sabır gerektiriyor. Çok ayak diremek gerektiriyor. E, o gücü nereden alacaksınız zaman konusunda zihninizde bir netlik yoksa? E, bunun altını defalarca çiziyorum arkadaşlar. O arkadaşımız çok önemli bir tespitte bulunmuş. Bizi de uyandırmış oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. E, zamanın kıymetini anlayabilme konusunda benim çok anlattığım yıllar içerisinde ee, ilk olarak Gülsen Atasevenden dinlemiştim. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Ondan dinlediğimden beri defalarca belki yüzlerce kez anlattığım bir benzetme var. Çok hoş bir benzetme. Müsaadenizle onu da aktarıp ondan sonra işte bir takım pratik e, önerilere geçmeye çalışacağım. Benzetme şöyle. E, diyor ki bu benzetmeyi yapan Gülsen abla da bize başkasından aktarmıştı. Yani asıl kaynağı bilmiyorum. E, diyor ki dünya hayatı diyor bir imtihan salondur bu çok klişe bir benzetme şimdi hemen Aa, bu muydu demeyin e, çok güzel geliyor devamı Dünya hayatı bir e, imtihan salonudur yani biz buraya zaten imtihan edilmek üzere geldik Şimdi bu imtihanın e, tarzına bakalım nasıl bir imtihan bu dünya hayatı imtihanı e, Bir defa bu salona ne ile geldiğinizin hiçbir önemi yok yani bu salona siz özel arabayla mı geldiniz, şoförünüz mü getirdi, yoksa işte bisikletle mi geldiniz, umumi vasıtalarla mı geldiniz, hiçbirine gücünüz yetmedi, yürüyerek mi geldiniz, tekerlekli sandalyede mi geldiniz? Hiçbir anlamı yok. Yani imtihanla imtihana hiç tesir etmiyor bunlar. Yani kaderde bu en başta verilenler var ya işte oraya işaret, oraya telmi. İkincisi... Bu imtihan sırasında ne giydiğiniz, ne taktığınız, kaleminizin hangi marka olduğu, parmağınızda bir kıymetli bir yüzüğün, bir mücevherin olup olmadığı, işte ne bileyim sizin fizik özellikleriniz, terli misiniz, işte ne bileyim şöyle misiniz, kıymetli şeyler mi giymişsiniz, bunların da hiçbir önemi yok. Yazdıklarınıza hiçbir şekilde etki etmiyor bunlar. Dünya imtihanlarının hepsi de böyledir biliyorsunuz. Yani buraya kadar anladık. Bu imtihanı dünya imtihanlarından yani bizim bildiğimiz imtihanlardan ayıran özellik ise arkadaşlar şimdi başlıyor. Bu imtihanda süre belli değil. Burası çok önemli. Yani bütün bizim bildiğimiz bütün imtihanlarda bir başlama saati bir de bitiş saati vardır. Yani imtihan 3 saattir, yarım saattir. Fark etmiş şeyine göre bazen hoca quiz yapar sınıfta işte 10 dakikadır mesela süresi. Bir süre vardır ama ve sürenin sonuna doğru da size haber verilir. İşte yarım saatiniz kaldı, 15 dakikanız kaldı diye. Bu imtihanda ise hem süreyi siz bilmiyorsunuz, yani planlayan biliyor ama katılan bilmiyor, katılan kişi bilmiyor imtihanın süresini. Hem de size işte az kaldı, bitmek üzere falan biraz sonra senin kağıdını alacağız böyle bir haber de verilmiyor. Yani sizin kağıdınız 10 dakika içinde de alınabilir, 2 saat, 2 saat sonra da alınabilir. Belli değil siz bilmiyorsunuz ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar işte şimdi zamanın değerini idrak etmek için bu çok önemli bir benzetme. Şimdi girdiniz bir sınav var sorular sorular tabii kişiye özel sorular var ve biliyorsunuz ki kağıdınızın ne zaman alınacağı belli değil ne yaparsınız şimdi arkadaşlar? Ay kimler gelmiş acaba bu imtihanına kimler girmiş işte salon nasıl bir yer işte e, mimarisi nasıl tezyinatı nasıl döşemesi nasıl işte bu sıra nasıl oturduğum sandalye mamul böyle şeylere bakar mısınız? Yani etrafınızla oyalanır mısınız? E, i̇mtihanın süresi çok kısıtlıysa daha doğrusu belirsizse düzeltiyorum yani bilmiyorsunuz ki belki 10 dakika sonra alınacak kağıdınız bir an önce yazmaya başlarsınız öyle değil mi? İşte o açıdan zamana çok güzel bir şekilde işaret ediyor bu benzetme. İkincisi tabi o bizim konumuz değil. İkinci farklı yöne bu imtihanın dünya imtihanlarından bu imtihanda kopya çekmek serbest. Böyle de bir avantajı var. Yani Cenab-ı Hak diyor ki ben taklit yoluyla yapılan bütün iyilikleri de kabul ederim. Taklidi iman da geçerlidir, taklidi ahlak da geçerlidir, taklidi ibadet de geçerlidir. Bugün onların derece, önemini ve derecesini düşük göstermeye çalışanlara aldanmayın arkadaşlar. Her, tarih boyunca her zaman günümüzde de bu işlerin hepsini tahkikine ulaştıktan sonra yapanlar küçük bir azınlıktır. Büyük çoğunluk bütün dinlerde böyledir yani taklit yoluyla yapar. Bu yüzden taklidi küçümsemeyin. Taklit önemlidir ve insanın bir ihtiyacıdır. Bununla ilgili TED konuşmaları var, bununla ilgili psikolojide yapılmış araştırmalar, çalışmalar var. Ee, yani taklit düzeyinde kalmayın ama taklidi de önemsiz görmeyin. Taklit çok önemlidir. Tek mesele kimi taklit edeceksin? Yani kimin kağıdından kopya çekeceksin? Bütün mesele bu. Kimin kağıdından, yani doğru kişinin kağıdından kopya çekmiyorsan ne olacak yazdıkların? İşte orada sana düşen bu, bu imtihandan. Dolayısıyla arkadaşlar biz böyle bir sınavda bulunuyoruz. Dünyaya imtihan edilmek üzere geldik. Hangimiz daha güzel davranacak diye. Mülk suresinin ikinci ayeti ve pek çok ayette de geçiyor dünyanın imtihan oluşu. efendim Ve böyle de bir imtihan. Dolayısıyla vakit çok kıymetli arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine baktığımızda onu da okumanızı tavsiye ederim. Yani şemail kitaplarını çünkü biz peygamberimizin hayatını veya işte ahlakını okumak deyince genelde böyle siyer okumalarını anlıyoruz. Halbuki siyer okuması Efendimizin daha çok siyasi hayatının, toplumsal hayatının anlatılması demektir. Yani siyer bunu anlatır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir günü nasıl geçiriyordu? Günlerini nasıl planlıyordu, e, ritüelleri var mıydı, her gün aynı saatlerde belli şeyleri yapıyor muydu mesela bunları e, görmemiz bilmemiz son derece önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında zamanın önemine e, işaret eden bence yani e, diğer hocalarımız pek çok daha kıymetli daha doğrudan işaret eden rivayetler mutlaka bulurlar. Ama bir hadise var arkadaşlar o da şu biliyorsunuz sizde Efendimiz'e misafir geliyorlar bir yemek vesilesiyle. Sanırım bir eşlerinden biriyle yaptığı bir düğün olabilir. Tam emin değilim o noktada. Bir yemek veriyor yani Peygamber Efendimiz evine geliyorlar. Şimdi düşünün yani Peygamber'in evine gitmişsiniz. Kalkmak bilmiyorlar. Oturuyorlar. İşte Efendimiz kalkıyor, çıkıyor dışarıya, yürüyüş yapıyor biraz. Yani ev sahibi gidiyor hani anlasın insanlar diye. Dönüyor yine oturuyorlar, onlara kalkın diyemiyor ve bunun üzerine ayet iniyor biliyorsunuz. Peygamber sizi bir iş için çağırdığında o iş bitince kalkın diyor. Yani Efendimizin hayatını felç ediyor, böyle sıra dışı tahmin edilmeyen insan davranışları e, dola, çünkü onun işte gece ibadeti var başka sorumlulukları var namaz kıldıracak beş vakit yani gece 1'e ikiye kadar sizinle oturursa bunlar nasıl olacak nasıl olacak yani Efendimizin e, hayatında e, işte mesela sabah namazından sonra ne yapardı? E, ...sahabesine dönüyor... ...işte rüya görenler var mı onları soruyor... İşrak vaktine kadar oturuyor... ...ve işrak namazını kılıyor... ...sonra e, ailesinin yanına gidiyor... İşte çarşıyı dolaşıyor... ...çarşıyı teftiş ediyor... E, ...efendim e, kendisinden beklenen bazı ziyaretler var... ...verdiği sözler var... ...onları e, o ziyaretleri gerçekleştiriyor... ...sonra ikindiden sonra tekrar ailesini dolaşıyor... ...odaları yani eşlerinin odalarını dolaşıyor... ...demek istediğim... E, ...rutin günlerde... Yani olağanüstü bir hadisenin olmadığı günlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hayatının bir plan ve programla ilerlediğini ve burada böyle rastgele e, ölçüsüz, e, sınırsız e, ziyaretlerin hoş karşılanmadığını, hakkı, o size hakkı söylemekten çekiniyor, o size kalkın gidin diyemez. Fakat Allah doğruyu söylemekten çekinmez, işiniz bittikten sonra oturmayın diyor. Bu bizim iş hayatımızda da çok önemli bir meseledir. Ev hayatımızda da. Mesela şimdi hemen o arkadaşın talebine bağlayalım. Yani bir ev hanımını en çok e, bir şey yapamaz hale getiren, kilitleyen konulardan bir tanesi de arkadaşlar bitiş saati belli olmayan misafirliklerdir. Bir misafirliğin başlangıç ve bitiş saati olması gerekmez mi? Bana sorarsanız. Olması gerekir. E, belirsizse yani nasıl diyeyim mesela işte yatılı misafiriniz. Yani sizin, sizde kalıyor. E, veyahut da işte geldi ve gitmeyebilir. Yani aileden yakın birisi. E, o zaman siz kendi rutinlerinizi onunla birlikte devam ettirmenizi tavsiye ederim size. Yani nasıl yapacaksınız? Buna bir yol bulacaksınız. Yani gece işte o yarın ona kadar... Yatabileceği için gece 2'ye kadar oturuyor ama sen, sen yarın 6'da kalkman gerekiyorsa e, işte 10'da yatmış olman gerekiyor. Diyelim ki izin isteyerek bunu yapacaksınız. Madem sizin evinizde bu şekilde rahatça kalabilecek biri ise siz de rahatça bunu yapabiliyor olun. Yani siz oturun, ben işte yatmam lazım diyebilmelisiniz. Yani gerekçeyi açıklayarak tabi. Bu hemen olmuyor bizim aile yapımızda. Kolay bir şey değil. Ben de biliyorum bunu söylerken. Fakat zaman içerisinde başarabileceğinizi düşünüyorum. Yalnız şu var. Bilhassa bu aile ilişkileriyle ilgili tabii konumuz o değil, ilişki değil ama zamanla alakası açısından söylüyorum. Eğer sizin samimiyetinizden, onlara duyduğunuz sevgiden, gösterdiğiniz saygıdan, her şeyden eminlerse arkadaşlar bu e, davranış ilişkiyi bozmaz. Ama zaten gereken sevgide, saygıda, ikramda, efendim ne bileyim yardımlaşmada ihtiyaçlarını fark edip o ihtiyaçlara sizin böyle canı gönülden destek olmaya çalışmanızda bir kuşku varsa, yani ilişki zaten çok zayıfsa o zaman bu davranış tabii çok kaba bir davranış olabilir ya da çok yani bardağa taşıran son damla olabilir. Yani biz genelde en son konuya bakarız ve o en son konuyla hüküm vermeye çalışırız ilişkilerde. Ya işte ben ona şöyle dedim, o da böyle yaptı, bana darıldı, şimdi bu haklı mı yani bana darılmakta falan diye son konuyu anlatırız. Halbuki ilişki hiçbir zaman tek bir konuyla açıklanamaz. Yani o güne kadar gelen bir arka planı vardır bunun. Stefan Kovey değinmeden yine geçemiyorum. Efendim buna ortak duygusal banka hesabı diyor. Yani sizin her ilişkide bulunduğunuz her insan yakın çevrenizde olan her insanla bir ortak hesabınız vardır arkadaşlar. O hesaptan sürekli çekiyorsanız artık bir gün karşınızdaki canına tak der ve bir dakika ne yapıyorsun der. Ama arada hesaba siz de yatırıyorsanız yani işte o insana jestler, iyilikler, ikramlar yapıyorsanız arada çektiğinizde efendim bir sorun olmaz diyor. Şimdi arkadaşlar vaktimizin kıymetini konuştuk. Bileceğiz, idrak edeceğiz ve Efendimizin hayatında da bu böyle. Yani onun sünnetinde de böyle. Mesela Efendimizin hayatını bize anlatan şemail kitapları hep söylüyor yani. Yatsıdan sonra oturmamış, sabah namazından sonra da yatmamış. Yatsıdan sonraki o uzun gece sohbetleri sizin bütün zaman yönetiminizi, bütün verimli bir hayat yaşama isteğinizi baltalayan bir şeydir. Onu söylemiş olayım bir defa. Yani 40 yılda bir misafir gelmiş oturursunuz istisnai bir konu var bir aile meclisi toplanmış oturursunuz ama her akşam 12'ye 1'e kadar böyle yiyip içerek efendim böyle e, hani tabirimi hoş görün boş şeylerle e, geçiriyorsanız e, vaktinizi Hakikaten zaten bu konu sizin için çok gereksiz bir konu olmuş oluyor. Çünkü acizane kanaatim yanılıyor olabilirim. istisnaları mutlaka vardır. Çünkü burada biz insan hayatından bahsediyoruz. Böyle bir fiziki bir konudan bahsetmiyoruz. Sınırları belli olan insanlar çok değişken. Ama genel olarak söylüyorum akşamları geçirilen o vakitlerin çok boş vakitler olduğunu düşünüyorum. Yani e, sohbet yapılmalı, aile aile e, birbiriyle selamlaşacak, hal hatır soracak bir konuşma olmalı ama her akşam saatlerce yenilip içilen ve televizyonun karşısında geçirilen mesela e, vakitlerin e, kimse içinde acısını hissetmiyorsa bu konu onun için çok e, gereksiz veya çok lüks bir konu olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar e, vaktimizi... Aile hayatımızın içerisinde vaktimizi en verimli şekilde planlayabilmek en verimli şekilde geçirebilmek için bu arada parantez açayım yani bu konuyu Cenab-ı Hak niye bana bu kadar anlattırıyor diye düşünüyorum çünkü bir yılda dediğim gibi bir yıl olmadı daha 4-5 defa anlattım. Ee, sanırım eksiklerimi gidermemi istiyor Rabbim. Çünkü bu benim de çok eksik olduğum bir konu. Yani insan ilişkilerinde hayır diyebilmek kolay değil, bir e, sınır çizebilmek kolay değil. Bir de işte şey var, yani canınızın istememesi meselesi var. Yani bugün canınız hiçbir şey yapmak istemiyor. Nasıl verimli Zamanınızı kullanacaksınız. İşte bunları biraz benim de kendimi eğitmem için birer fırsat olarak görüyorum. Yani bu anlattığım her şeyi ben mükemmelen yapıyorum diye hiçbir iddiam yok. Tam tersine pek çok eksiğim olduğunu yani size damdan düşmüş birisi olarak bu konuları anlattığımı bilmenizi isterim. Arkadaşlar e, vaktin kıymetini idrak etmişsek, değerini idrak etmişsek ikinci yapmamız gereken şey, çünkü bu çok kişiye göre değişen bir şey olduğu için bizden başkası bunu yapamaz. İkinci yapacağımız şey e, öncelikler sıralaması. Her insanın öncelikleri ötekinden farklıdır, doğal olarak farklıdır. Yani bunda mesela ben size hayır şunu en başa koy Diyemem sizin hayatınızla ilgili öncelikleri ben belirleyemem. Benimkini de siz belirleyemezsiniz. Tabi Rabbimizin söyledikleri var. Mesela bir numaralı önceliğimiz namazdır. Beş vakit namazdır. Yani bu mutlaka kılınacak. Ama orada da Rabbimizin bize tanıdığı toleransa bakın yani. Arkadaşlar en kısa günlerde bile en dar vakitli namaza bile yaklaşık bir buçuk saat zaman ayırıyor. Yani bizim coğrafyamız için söylüyorum. Çünkü coğrafyaya göre değişiyor bu. Bir buçuk saat zaman ayırıyor. Yani bir akşam namazı, bir sabah namazının yaklaşık bir buçuk, bir buçuk saat kadar bir vakti var. Bu namazlar, kısa namazlar 5 dakika sürüyor kılması bizim kılışımızda Efendim hadi 10 dakika sürsün. Yani o bir buçuk saat içerisinde ne zaman müsaitseniz sizden bir 10 dakika istiyor namaz. Ama vakitteki esnekliğe ve toleransa bakın. Biraz sonra bu namaz meselesine tekrar değineceğim. İşte hepimiz arkadaşlar yaşadığımız şartlara göre, mesleklerimize göre, bizden beklenen rollere göre önceliklerimizin sıralamasını yapmalıyız. Zorun Bunları da biraz sonra sayacağım. Bir yaptıklarımız var. Aslında yeri gelmişken şimdi değineyim ona. Arkadaşlar bu önceliklerimizi yazarken bir yaptıklarımız var yani normalde biz nasıl geçiriyoruz bir günü bir yapmak istediklerimiz var bunları henüz yapmıyoruz ama yapmak istiyoruz mesela işte kitap okumak istiyoruz mesela bir dil öğrenmek istiyoruz mesela bir beceri geliştirmek istiyoruz mesela ne bileyim hafızlık yapmak istiyoruz ezber yapmak istiyoruz mesela herkes bir şey yani her gün bir cüz kuran okumak istiyoruz mesela yapmak istediklerimiz bir de yapmak zorunda olduklarımız var işte aile büyüklerine annene babana çocuğuna yapacağın hizmetler var misafir var işte evdeki bir takım yüklendiğiniz sorumluluklar var her evde o kadar değişiyor ki bu ben bakıyorum mesela hayatında hiç pazara gitmemiş ev hanımları var hiç gitmemiş yani pazara gitme diye bir şey yok hayatında ben iki hafta pazara gitmezsek sanki evde böyle bir şey Bir eksiklik çok ciddi bir eksiklik olduğu hissine kapılıyorum. Yani sebzeyi meyveyi marketten aldığımda bir suçluluk duygusuyla yapıyorum bunu. Dolayısıyla o evden eve kişiden kişiye o kadar çok değişiyor ki sorumluluklar. Bu yüzden de size özel. Yani e, vaktimizi planlarken ben neler yapıyorum, nelere ne kadar vakit harcıyorum ne, ama neler yapmak istiyorum. Ve bir de yapmak zorunda olduğum şeyler. Bu üç kategoriyi çok net bir şekilde e, bilmeliyiz arkadaşlar. Bunu bilmeniz için de size tavsiyem yazmanız, yazarak düşünmeniz. Çünkü yazmadığınızda kayboluyor zihninizde düşünceler. Ve e, şey oluyor, e, üzerine fikir bina edemiyorsun edemiyoruz, üzerine bir proje geliştiremiyoruz. Bunu ben kendi hayatımda denedim arkadaşlar. Size de çok tavsiye ederim. Elinize bir kağıt kalem alın ve çok öyle düşünmeden çünkü çok akıl çalıştırıp böyle zihnimizi çok işin içine soktuğumuzda zihnimiz bize oyunlar oynuyor arkadaşlar. Böyle kendimizi savunacak şekilde kendimizi temizi çıkaracak şekilde yazmaya başlıyoruz. Öyle değil çok düşünmeden aklınıza gel, geleni yazarak ben vaktimi nelere harcıyorum. Yani neler yapıyorum bir gün içerisinde? Bunları yazın arkadaşlar. Kaldırın. İkinci bir kağıt çıkarın. Benim önceliklerim neler? Yani en çok hayatta yapmak istediğim. Bunun içinde yapmak zorunda olduklarınız da olabilir. Yapmak istedikleriniz de olabilir. Benim önceliklerim neler? Yazın. Bunları da liste halinde yazın. Ve aklınıza geldiği gibi yani çok düşünmeden. Çünkü orada da çok numaralar yapıyoruz. inanın yani. <gülüyor> Benim önceliğim işte diyelim ki mesela ne olsun? Ne olsun? işte e, hafızlığımı bitirmek. Hafızlık çalışıyorum tekrar. Ezber yapıyorum. E tamam da niye üç gündür ders vermedin? Bir numaralı önceliğin buysa. Yani bazen böyle kendimi, kendi kendimize çok oyunlar oynayabiliyoruz. Çok dürüst olmayabiliyoruz yani. Efendim e, yazın onları. Sonra iki kağıdı çıkarın. Arkadaşlar bunları karşılaştırdığınızda ben kendi gördüğümü söyleyeyim. İnşallah sizinki benimki gibi olmaz. Benim gördüğüm yıllar önce yapmıştım çok yıllar önce bunu. Benim gördüğüm arkadaşlar önceliklerim arasında ilk beşte olan ayırdığım vakitler arasında yirmiden sonra falan geliyor. O kadar acıklı ki. Mesela o günlerde ben bu çalışmayı kendi kendime yaptığımda bu sosyal medya falan yoktu daha. İnternet bile belki yoktu bilmiyorum. 90'larda yani yapmıştım. Şimdi mesela hiçbiriniz hayatla ilgili önceliklerinizi yazarken... İşte her gün ben sosyal medyada şu kadar vakit harcamak istiyorum. Twitter'da şu kadar gezmek, Instagram'da şu kadar hesap takip edip işte onları tek tek böyle okumak. İşte ne bileyim e, haberleri de şu, şu, şunları öğrenmek, şu dizileri izlemek, şu kanalları takip etmek falan diye önceliklerinizde mesela kaçıncı sırada gelir? Ekran karşısında geçirdiğiniz vakit bana sorarsanız. Şu anda yani İstanbul Müftülüğü'nün bu sayfasını takip eden insanlar arasında hiç sıraya bile girmez. Yani insan önce hayatla ilgili önceliklerini yazmaya kalksa ekran karşısına geçirdiği vakit yani 50. sıraya bile girmez. Ama geçirdiğiniz vakitler açısından arkadaşlar ilk 3'te ilk 5'te olacaktır. Büyük çoğunluğumuzda. Büyük çoğunluğumuzda. Ben bir ara şey koydum. Saat koydum. İşte bir saat geçirdiğimde bana haber veriyordu. Baktım ki yani bir saat daha saat 12 olmadan bir saat geçirmişim zaten. Yani daha akşama kadar da ne kadar zaman geçireceğim. Onun için bilinçli bir şekilde sizin öncelikleriniz neler e, fakat geçirdiğiniz vakitler neler nelere harcıyorsunuz bunun muhasebesini kendi kendinize çok ciddi bir şekilde yapın yani şöyle arkadaşlar e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mervi biliyorsunuz Hasibu e, hesaba çekilmeden önce siz kendi kendinizi hesaba çekin diyor ben onu şuna benzetiyorum mesela siz büyük bir şirket olsanız Arkadaşlar şimdi vergiler, işte gelirler, giderler, harcamalar bilmem neler bunların hesabını yani bütün o yaptığınız kazancınızın ve giderinizin çetelesine vergi memurunun geleceği günden bir gün önce mi tutmaya başlarsınız? Neye ne kadar verdim diye. Yoksa her gün, her gün mü tutarsınız? Hatta her dakika değil mi? Şimdi artık otomatiğe bağlandı yani. İnsan, e, bir şey sipariş ediyorsunuz daha depodan düşüyor o yani orada tıklandığı anda dolayısıyla e, yani ömrümüzün muhasebesini 60-70 yaşına bırakıp ondan sonra ah ah ben şimdi bir 20 yaşında olacaktım demememiz lazım arkadaşlar bunu çok geç kalmadan yapmamız lazım bir de e, size bir başka pratik tavsiyem bunu da yaptım ben kendim denedim 6 ay kadar bir şey tuttum bir defter tuttum her gün neye ne kadar vakit harcadığımı yazdım yani abdestler dahil abdeste 5 dakika işte 3 dakika veya neyse yani her şey dahil gün içinde bütün yaptığım ne ile meşgul olmuşsam bunların çetelesini tuttum arkadaşlar. Orada da görüyorsunuz. Yani sizin için çok önemli olduğunu düşündüğünüz şeye siz gerçekte ne kadar zaman ayırmışsınız. Ve mesela şunu gördüm. Bana şöyle bir faydası oldu. Ve bir alışkanlığımı değiştirdim. O sayede. E, baktım ki İstanbul'da yaşadığım için e, çok ciddi vakit e, trafikte geçiyor. Çok ciddi vakit harcıyorum trafikte. Pandemiden önce çok önce tabii bu. E, dolayısıyla... Bu trafikte geçirdiğim vakti azaltmam lazım. Ne yaptım arkadaşlar? Mesela önceden işte şurada indirim varmış giderdim. İşte ne bileyim falan ürün bir şey alacaksınız. Mesela da uzak bir yerde orada işte outlet var veya işte bilmem işte onun daha iyi satıldığı bir yer var. Oraya giderdim. Bunun hepsini bıraktım arkadaşlar. Yani zamanınızı biraz da satın almalısınız. Yani zeytini işte... 15 dakika gidilen bir yerden değil de yakındaki bir marketten, şimdi market ismi söylemeyeyim, yakındaki bir marketten alırsınız. Biraz damak tadınızdan feragat edersiniz. İşte ne bileyim alacağınız bir giysiyi, çantayı, bilmem eşarabı vesaire yakınınızdaki bir yerden alırsınız. 15-20 lira fazla verirsiniz. Yani benim için çok önemli. Çünkü ben zamanı satın almam gerektiğini de düşünüyorum. Yani 24 saati artıramam. O 25 saat olmaz benim için. Ama o 24 saatin içerisinde öyle dikkatli hareket ederim ki zamanı satın alabilirim. Yani 5 lirayla 10 lirayla biraz fark ödeyerek zamanı satın alabilirim. İmkanı olanlar için. İşlerinde yani günlük işlerinde yardım almak mesela böyle bir şeydir ben bunun bir lüks olmadığını düşünüyorum özellikle de oradan kazandığı vakti çok anlamlı yerlerde çok demeyeyim çok çıkarıyorum anlamlı yerlerde kullanıyorsa İşte teknolojik aletler bize zaman kazandırabilir. Onlardan yardım almak Yani çamaşır makinasını artık söylemiyorum bile Ama benim gençliğimde Evinde çamaşır makinesi durduğu halde Onun yıkadığını temiz bulmayıp Hala elinde çamaşır yıkayan titiz ev hanımları vardı Benim gençliğimde vardı bu yani Hatta bir tanesi Namaz kılmaya vakit bulamadığını Çocukları küçük olduğu için anlatıyor Ama bir taraftan da işte Aa, Gömlekleri falan hiç güzel yapmıyor makina Ben onları elimde yıkıyorum diyordu yani bakın istediğiniz bir şey için nasıl zaman bulabiliyorsunuz ona çok güzel bir örnek bu. Zamanı satın almak bir. İkincisi arkadaşlar bu benim hazırladığım konu içerisinde hiç yok ama sizin için pratik bir örnek olsun diye söyleyeyim. Ee, özellikle çocuklarınız küçükse ev işleriyle ilgili detaylardan vazgeçin arkadaşlar. Yemek, işte giyim kuşam. Evdeki eşyalar bunların bakımı her biri sizin zamanınızı alıyor. Bunları aşırı detaylı tabi siz hiç yaptığınızı hiçbir zaman aşırı bulmayacaksınız ama dünyada en aşırı evine en aşırı özen gösterenlerin Türk hanımları olduğunu düşünüyorum. Yani biraz görebildiğim kadarıyla dünyayı. Ee, ve hani e, bunu tercih ediyorsanız ona saygı duyuyorum. Mesela bir işte benim dört başım mamur olacak her zaman yemeklerim. işte evim her zaman jilet gibi olacak. Çocuklarım pırıl pırıl tertemiz olacak. Her şey çok düzenli olacak. İşte ne bileyim mesela e, e, şeyleri tişörtleri falan karton kesip öyle katlayan arkadaşlarım var benim. Yani ka o karton gibi olacak hepsi. Hani o karton boyutunda şöyle dolabını açtığı zaman bir tişört biraz daha 2 santim ötekinden daha geniş katlanmış olmayacak. Yani hepsi böyle cetvel gibi olacak. Böyle düşünüyorsanız bu sizin için çok önemliyse o zaman vakit bulamadığınızdan başka şeylere vakit bulamadığınızdan yakınmayı bırakın. Bu sizin önceliğiniz olmuş oldu ve o önceliği yaptınız. Yani tamam işte ne istiyorsunuz? Hani likullimre'in maneva diyor ya peygamberimiz. Herkese niyet ettiği şey vardır diyor. Yani siz... Mükemmel bir ev hanımı olmayı bir numaralı hedef olarak görüyorsanız o zaman o bir numaralı hedef için gerçekten bütün vaktinizi, bütün o günü harcamış olmaktan dolayı yakınmamanız gerekir. Ama ben mesela bir taraftan hayatımda bir kez olsun bir tefsiri baştan sona okumak, işte ne bileyim yılda bir kez olsun hiç olmazsa, hadi olmadı 3 yılda bir kez olsun meali baştan sona kadar okumak, ne bileyim bir hadis külliyatını bir bir Tanesini hiç olmazsa riyaz Salih'in şerhini veya hadislerle İslam'ı baştan sona okumuş olmak Efendimiz biraz daha yakından tanımak ne bileyim işte asıl ayı rahime biraz daha fazla vakit ayırmak falan istiyorsam o ve benim 3 tane neyse 2 tane küçük çocuğum varsa evde yardımcım yoksa o zaman benim çok e, akıllıca bir sıralama yapmam gerekiyor. Yani bu e, ev işlerini arkadaşlar... Yani pasaklı olmayız biz hiçbir Türk hanımı pasaklı olmaz mümkün yani şeyimizde yok kodlarımızda yok ama bu kadar abartmak bu kadar detaylandırmak böyle her bir ev neredeyse işte 18, 10, 15. 16. yüzyıl Avrupa sarayları gibi yani küçük bir saray yuvası gibi evler kalitesini demiyorum arkadaşlar çok mütevazi bir evde oturabilirsiniz ama orayı da saray gibi yapıyoruz kendi çapımızla, kendi imkanlarımızla yani bunları biraz düşünmenizi tavsiye ederim, ben sizin evlerinize karışamam, hayatlarınıza karışamam ama şunu söyleyebilirim size birbirine zıt şeyleri aynı anda istemeyin arkadaşlar, bu sizi gerginleştiriyor, bu sizi mutsuz ediyor, yani siz hem her gün işte 3-4 çeşit yemek, işte ne bileyim evin durumu şöyle işte her gün süpürülecek makineler açılacak, her gün tozlar alınacak, işte eşyalarınız çok iyi bakım istiyor çok ciddi bakım istiyor detaylı detaylı birçok eşya bunlar olacak hem de mesela işte ne bileyim Fatma Hoca kadar da kitap okuyacaksınız bunlar birbiriyle çelişen şeyler birbiriyle çelişen şeyler yani ben mesela çok yıllardır bir kazak mı alacağım arkadaşlar nasıl bakılır var ya etiketinde hani nasıl kullanılacak bu kazak bakıyorum şimdi diyor ki mesela elinizde çitilemeden hafif hafif e, yıkayınız sererek kurutunuz işte bilmem şöyle şöyle yani ben mi ona hizmet edeceğim o mu bana hizmet edecek ben iki gün giyeceğim en fazla bu kazağı iki kere yani ondan sonra bir de iki, bir gün akşama kadar onun bakımını mı yapacağım almıyorum o kazağı almıyorum ben sevebilirim hoşuma gidebilir ama bu bir ter, e, sıralama meselesi işte arkadaşlar yani önceliklerimizi sıralamamız Gerekiyor kesinlikle. Şimdi bu önceliklerin belirlenmesinde bir şey daha söyleyeyim. Önceliklerin belirlenmesinde kendinizi doğru tanımanız da çok önemli. Kendinizi, kapasitenizi, gücünüzü doğru tanımadığınızda arkadaşlar e, kopya çekerek işte hani taklit caizdir dedik ya kopya çekerek bir öncelikler sıralaması yapıyoruz. Ve e, bu bizi daha çok strese sokuyor. Niye? Çünkü arkadaşlar işte bazı insanların, mesela benim öyle arkadaşlarım var, bazı insanların uykuya daha az ihtiyacı vardır. 6 saat uyuduğunda zımba gibi kalkar. Bazı insanların ise en az 8 saat uyuması gerekir. Bütün gün başı ağrır. E, halsiz olur. Enerjisi farklıdır. İnsanların uyku ihtiyacı farklıdır. Zeka kapasitesi, kavrayış kapasitesi farklıdır. Efendim duygusal kapasiteleri farklıdır. Kimisi daha realisttir. Daha böyle az etkilenir hayattaki olaylardan. Ben bakıyorum yani benim ailemde de çok duygusal insanlar var. Yani ben 10 üzerinden 3 ile falan mesela etkilendiğim bir olayda o 10 üzerinden 8 ile 9 etkileniyor. Dolayısıyla kendinizi tanımanız sınırlarınızı bilmeniz çizmeniz ve siz gerçekten sizin elinizden ne gelir yani ne gelebilir onu çok iyi e, bilmeniz bilmenizi tavsiye ederim e, burada yardım da alabilirsiniz çevrenizde sizi çok iyi tanıyan dostlarınızdan veya daha profesyonel yardımlar alabilirsiniz yani bu sınırlarınızla barışık olmanız çok önemli arkadaşlar çünkü biz maalesef yani hepimiz e, çocuklarımızı hele yani çok çok zeki zannediyoruz çok çok yetenekli zannediyoruz böyle her çocuk her insan ve ona göre de çok yüksek beklentiler yüklüyoruz bu efendim kendimize ve onlara yaptığımız bir haksızlık oluyor yani sınırlarımızı bilip gücümüzün neye yeteceğini bilip bir işi ne kadar vakitte mesela diyelim ki ben de kendi evimin yemeğini ben yapıyorum işte diyelim ki günde, günde ortalama bir bir buçuk saat yetiyor benim yemek yapmama ama başka biri daha daha yavaştır arkadaşlar bu biraz çok değiştirilebilecek bir şey değil biliyor musunuz? Hareketlilik biraz doğuştan gelen bir şey yani. Başka biri daha yavaştır, daha itinalı, her şeyi daha sakin sakin yapmayı seviyordur. Yani mesela yemek yaparken ben görüyorum şimdi bütün malzemeyi önceden tezgaha hazırlıyor. Ben 3 tane yemeği aynı anda ocağa koyuyorum malzemeler uçuyor böyle. Ha Benim onunki muhakkak daha lezzetli oluyor ama ben o aradaki farkı göze alıyorum yani. Benimle yaşayanlar da mecburen göze almış oluyorlar. Dolayısıyla e, kendinizi bilirseniz işte neyi ne kadar da yapabildiğinizi falan e, biraz hedeflerinizi de ona göre koyarsınız. Bu da size çok fazla gerginlik yüklemez. Şimdi bütün bunlar çerçevesinde yani kendinizi tanıdınız, hedeflerinizi koydunuz, önceliklerinizi sıraladınız. Mesela işte evinde yaşlısı olan arkadaşlar yaşlısı olanla olmayan değil mi? değil mi? Küçük çocuğu olanla olmayan, bir mi çocuklarını büyütmüş olan, çok geleni gideni olan evle, daha sakin bir ev, bir mi? Bunların hiç birisi bir değil. Hedeflerimizi de buna göre koyduk. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey hayır diyebilmek arkadaşlar. Ama bu hayır demeyi başkalarına zannediyoruz bir set. Yanılıyorsunuz. Önce kendimize de hayır dememiz gerekiyor. Yani ben bugün İki tane program koymuşsam akşam sekizde de bir programım var. Ya iki tane program koymuşsam o zaman benim bugün işte ne bileyim hava çok güzel ben biraz çıkayım dolaşayım zaten sokağa çıkma yasağı gelecek şöyle iki saat bir yürüyüş yapayım falan buna hayır demem lazım. Kendinize de yani işte ne bileyim dizi seyretmek veya işte geçirdiğiniz başka boş vakitler birçok şey mesela aşırı yetenekli olmak da yani çok... Multitasking kimi deniyor, onun bir adı var. Çok böyle her şeyi yapmaya kalkmak da aslında insanın kendisine verdiği bir zarar. Yani senin elinden örgü de gelebilir, dikiş de gelebilir, işte yemeği de çok güzel yaparsın. Ne bileyim gerçekten e, evin işini de mükemmel yapıyorsundur. Bir yardımcı aldığında bile onun arkasından tekrar yapıyorsundur. Her şeyi çok güzel yapıyorsundur. Ama işte orada önceliklerini belirleyeceksin ve kendine bir dur diyeceksin. Yani yapmayacağın şeyler olması lazım. Bu öncelikler meselesinde yani hayır diyebilme meselesinde çok önemli bir şey söylüyor psikologlar. Diyorlar ki. Çok güçlü evet'i olmayanların hayırları çok zayıf olur. Çok güçlü evet'iniz olması gerekiyor. Yani yapmak istediğiniz şeyler. İşte o da... Arkadaşlar az önce söylediğimiz önceliklerle alakalı e, kendinizi e, strese sokmayın dedik e, kendinizi tanıyın planınızı ona göre yapın e, kendinizi aşırı e, strese sokacak işte bugün de uyamadım bugün de uyamadım diyecek e, sizi aşan hedefler kendinize koymayın ama arkadaşlar bazen de plana hiç uymak istemeyebilirsiniz kötü bir haber almış olabilirsiniz. O gün mesela ne bileyim hormonal bir değişiklik olur vücudunuzda, canınız sıkkın olur, sebepsiz anksiyete olabilir. Bir karamsarlık, bir çökük, bir ruh hali olabilir. Ee, yani sırf görev, kendinize görev edindiğiniz için bir şeyi o gün yapmanız sizin için eziyete dönüşebilir. Böyle zamanlarda da kendinize ara verin. Bu benim tavsiyem. Bir ara verin yani. Ne ile rahatlayacaksınız? Bir arkadaşınıza mı gideceksiniz? İşte dışarıya çıkıp yürüyüş mü yapacaksınız? Ne bileyim sevdiğiniz bir hobiyle mi meşgul olacaksınız? Bir hobiniz olması lazım bir veya birkaç. Efendim onu ara verin ve şey ama süre belirleyerek yani deyin ki bugün öğleden sonra bir şey yapmayacağım. Oturacağım, bir film izleyeceğim ya da bir roman okuyacağım, kafamı dinlendireceğim, efendim ne bileyim arkadaşıma gideceğim ya da arkadaşımı çağıracağım, kardeşimi çağıracağım, sohbet edeceğim. Yani kendinize bir ara verin, limiti ama limiti olsun o aranın arkadaşlar. Bir limiti olsun. Yalnız eğer sizin için çok önemliyse iki gün yapacağınız iş, mesela benim ezber yapmam gibi ya da yazı yazmam gibi, çünkü verdiğim sözler var yazıyla ilgili, iki gün üst üste ara ver, vermeyin. İki gün üst üste ara verdiğinizde e, o iş yavaş yavaş zihninizden arka sıralara doğru kaymaya başlıyor. Önemini kaybediyor arkadaşlar. E, plan dedik, günlük plan dedik. Yani günlük planınıza uymayabilirsiniz falan dedik. Ama hiç günlük planını ne zaman yapacağız, nasıl yapacağız odan hiç bahsetmedik. Arkadaşlar aile içerisinde, ailede. Ee, ben planın Türk kadını için söylüyorum bunu yani bizim aile tipimizle ilgili söylüyorum. Ee, böyle haftalık aylık yıllık planlar yapmasının çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz sürprizlere çok açık bir aile yapımız var. Yani beklenmedik dediğim gibi misafir gelebilir, annemiz hastalanabilir, babamız hastalanabilir, onunla ilgilenmemiz gerekebilir. Yani biz beraber oturmasak da çok geniş aileye karşı sorumlulukları olan bir aile yapımız var ve bu bizim avantajımız bana sorarsanız zaman mesela çocukları küçük olanlar için de bu çok önemli bir avantaj. Çok şiddetle tavsiye ediyorum yeni nesile. Şiddetle tavsiye ediyorum ailenizle, siz birinci dereceden kan bağınız olanlarla yakın oturun. Yakın oturun. Bu sizin kendi aileniz olabilir, eşinizin ailesi olabilir. Yani birbirinizi destekleyin. Ailenin yaşlıları... O küçük çocuklarla ilgilenmekten çok mutlu oluyorlar. Küçük çocuklar yaşlılarla çok güzel diyaloglar kuruyorlar, çok güzel ilişkiler kuruyorlar. İki taraf için de çok besleyici ama işte biz bazı şeyleri, bazı endişelerimizle, nefsimizin bazı endişeleriyle bundan o kadar uzaklaşıyoruz ki her şeyle tek başımıza baş etmek durumunda kalıyoruz. Herkes yani tek başına yaşlı yaşlılığıyla tek başına uğraşıyor, genç gençin gençliğin sorunlarıyla tek başına uğraşıyor. Onu da bu vesileyle belirtmiş olalım. Şimdi arkadaşlar ben plan konusunda günlük plan taraftarıyım. Çünkü benim de hayatım çok sürprizlere açık. Ben dört nesil bir arada yaşayan bir evde yaşıyorum. Dolayısıyla böyle sadece kendimi düşünerek kendimle ilgili bir plan yaptığım, yapabildiğim günler çok az. Dolayısıyla yarın ne var? Yani yarın beni neler bekliyor? Yarını bu akşamdan planlamanın en mantıklı plan olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Biliyorsunuz İslam'da, İslam medeniyetinde yani İslam'ın anlayışında gün arkadaşlar akşam namazından sonra girer. Gece 12'den sonra değil. Yani bugün akşam namazıyla birlikte Perşembe günü girmiş olur. Dolayısıyla bu gece Perşembe gecesidir. Evet. Dolayısıyla biz yani akşam namazını kıldığımız an Perşembe başladı. İşte şimdi Perşembe'yi planlamalıyız. Perşembe'yi akşamına kadar. İşte biz kaçta yatacağız, kaçta kalkacağız. Efendim e, yemeği ne zaman yapalım, sabah kalkar kalkmaz yapalım. İşte e, o akşam oturmaları bizi mahvediyor. Tekrar buraya dönüyorum. Arkadaşlar mesela çünkü küçük çocuklukları olanlar, çocukları yatar. Çocuklarla birlikte yatabilirsiniz. Çocuklarla birlikte yatabilirsiniz. Bu konuda pedagojik yardımları yani pedagojinin söylediklerini benim söylediklerimden daha çok önemseyin. Herkesin kendi çocuğunun yapısı farklıdır, doğası farklıdır. E, pedagojik tavsiyeleri dikkate alarak yani bir yatma saati kalkma saati bu saatlere e, özen gösterin. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? E, Mehmet Dinç dinleyebilirsiniz. Youtube'da videoları da var. E, o da aynı şeyi söylüyor. Ben de aynı kanaatteyim. E, çevremde gözlemlediğim gençlerde de bunu çok görüyorum. Arkadaşlar insanın zamanını bereketli, verimli, ömrünü e, verimli kullanabilmesinin e, en bariz Örneği, tezahürü uyku saatlerindedir. Yani uykusunu yöneten hayatında yönetir. Uykusunu ayarlayan vaktini de ayarlar. Ee, uyku, sizin yani uyku saatleriniz sizin bütün hayatınızın nasıl geçeceğinin habercisidir. Bunun için yatacağınız saat, kalkacağınız saat ee, efendim belli olmalı. Ve ertesi gün ne yapacağız? Yani günlük plan. O planı da mümkün mertebe yazılı yapın hatta işte filana telefon edilecek işte şu e, ne bileyim şu alınacak mesela bunu yapın e, misafir ağırlayacağınız zaman gerçi şimdi hiç kimse misafir ağırlayamıyor ama yani yarın e, mesela bu hafta içinde ne yemek yapacağınızı bilirseniz bir, bir defa çarşıya çıkışınızda bütün alışverişinizi yapabilirsiniz ama e, bilmezseniz yani tamamen tesadüfe bırakırsanız her şeyi aklınıza ne eserse o zaman her gün bir şey eksik olacaktır ve her gün sizin çarşıya çıkmanız gerekecektir. Yani e, ne yapacağınızı, misafirinize ne hazırlayacağınızı, eve ne hazırlayacağınızı e, bilirseniz, onların eksiklerini de bilirseniz, mesela mutfağınızda neyin olduğunu neyin olmadığını bir ev hanımının mutlaka bilmesi lazım yani. Tuz bitmek üzere nane azalmış işte ne bileyim yani yağ şöyle zeytinyağı böyle hepsini bilmesi ve takibi aa yokmuş hadi gidelim alalım. İşte aa bu da eksikmiş hadi onu da gidip alalım. Hani bu biraz e, sizin zamanınızı öldüren bir şey arkadaşlar. E, bunu da söylemiş oldum. E, başka e, ne söyleyebilirim? Ha, kendinizi iyi hissetmek için yaptığınız şeyleri vicdan azabıyla yapmayın arkadaşlar. Yani az önce dedim ya mesela bugün sizin şey bir gününüz olabilir yani zor bir gününüz olabilir ya da bir zor bir şey üzerinizden geçmiştir. Hani bitmiştir bir rahatlamak istediğiniz bir gün olabilir ya da bir zaman dilimi olabilir. Onu vicdanınızı sızlatmadan yapın. Yani çünkü orada da ay vakit geçiyor ay işte keşke şunu yapsaydım filan demeyin yani. Ne yapacaksınız dinlenmek, yürüyüşe çıkmak. Be, be, biraz örgü örmek el işi yapmak aileyle sohbet etmek efendim her şeye ara verip kalkıp mutfakta bir pasta ya da ne bileyim bir başka bir şey denemek efendim film izlemek mesela ben, izleyeceğiniz filmlerin listesi olsun arkadaşlar yani bir film listeniz bir kitap listeniz olsun böyle canınızın e, hiçbir şey yapmak istemediği bir anda listenizde olan bir filmi izleyebilirsiniz e, sana, bir el becerisi yapabilirsiniz yani bunları da yapabilirsiniz Vicdanınızı sızlatarak yapmayın efendim ve e, asıl meselenin burada süre belirlemek olduğunu da unutmayın son 10 dakika yorumları açıyorum arkadaşlar sorunuz varsa çünkü bu önemli bir soru konu e, sorunuz varsa e, efendim. Onlara zaman ayırayım. Takdirleri, teşekkürleri filan yazmayın ki ben sadece soruları görebileyim arkadaşlar. Yaşlı bir insanım bana yardım edin. Karambole gitmesin sorular. Evet günlük ritüellerinizin olması ben bu arada konuşmaya devam edeyim. Arkadaşlar kalpler onlar yapmayın onları. Sadece sorusu olan lütfen sorunuz varsa mesajla yazabilirsiniz. Günlük ritüellerinizin olması da hayatınızı kolaylaştırır arkadaşlar. Yani belli şeyleri belli saatlerde yapıyor olmanız soruları kolaylaştırır. Vakit yönetimi için kitap önerisi demişler. Ben bu konuda çok böyle araştırma çalışma yapmadım arkadaşlar. Bunlar hep benim hayat... Bir dakika her zaman yönetimi için... Hadi. yani herkes için zaman yönetimi farklıdır. Öğrenci farklı, çoluğu olan, onu söyledim. Çocuk çoluğu çocuğu olan için farklı, evinde yaşlısı olan için farklı. Efendim herkes için zaman yönetimi farklıdır arkadaşlar. Hmm. Tamam, şurayı kapatalım. Ee, bir de az önce bir tane soru geçmişti hem çalışıp hem tez yazmam lazım üç de çocuk sürekli kaos halindeyim ee, arkadaşlar hem çalışıp hem tez yazmak hem de üç tane çocuğa bakmak ve hiç yardım almamak hiç gerçekçi değil ee, aciz anne kanaatim yani bu süreçte yardım almanızı tavsiye ederim imkanlarınızı zorlayarak ailenizden işte sevdiğiniz birinden ya da kendi maddi gücünüz buna yetiyorsa o, o şekilde ya çalışmaya bir ara verip bir ücretsiz izin alabilirsiniz birkaç aylığına efendim birinden birini yani çünkü bu bu kadar aşırı yüklenmek bizim bütün hayatımızın kalitesini düşürür ve telafi edemeyeceğimiz yanlışlar yapmamıza sebep olabilir. Bu benim kanaatim. Ha kitap sormuştu birisi. Stephen Covey'in etkili insanların yedi alışkanlığı var arkadaşlar. Orada bu yedi alışkanlığın bir tanesi de zaman yönetimi ile ilgili. Ona bakabilirsiniz. Ee, İbrahim Canan'ın galiba bir kitabı var ama piyasada bulunamıyor, piyasada yok o kitap. Ee, maalesef başka bildiğim de sadece zaman yönetiminden bahseden yani iş dünyasına yönelik yazılmış olanlar var ama onların bizim için çok sadra şifa olacağını düşünmüyorum acizane. Her grup için tabii ki farklı olmalı. Affedersiniz. Şimdi ben bunu nasıl yöneteceğim? Din psikolojisi alanında yüksek lisans. Ben akademisyen değilim arkadaşlar. Ee, akademik dünyayla ilgili tavsiyede bulunamam. Tüm bunlara niyet ederek başlamak için sanki e, bir el bekliyoruz. Dış, arkadaşlar dış e, dışarıdan kontrollü, dışarıdan e, motivasyonlu olmayı bırakın. Yetişkin olun. Bu soruyu soranın tabii kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Ama yetişkin olmanın şartlarından bir tanesi de arkadaşlar kendi hayatınızla ilgili kararlar alabilmek ve bu kararları uygulayabilmektir. Maalesef bunu çok gözlemliyorum. Geçen de mesela ben kendi sayfamda bir elmalı okumaları yapıyorum. Orada duyurmuştum işte dedim ki oruç şey iftar vaktiyle çakıştığı için. 6.30'a alıyoruz tefsir saatini demiştim ne orucu diyorlar pazartesi perşembe orucunu tabi hiç bilmeyenler vardır doğal olarak onlara bir açıkladım bir tanesi diyor ki aa ne güzel hep beraber oruca mı başlıyoruz diyor mesela arkadaşımız düşündüm yani onu hani pazartesi ve perşembe oruçları efendimizin zaten tavsiye ettiği bir şey. Hani o kadar çok konuşulan, o kadar çok bilinen bir sünnet ki hani bunu böyle hep beraber mi yapmamız gerekiyor diye düşündüm. Demek ki insanın böyle dışarıdan motivasyona işte çok gerçekten ihtiyacı var bazen ama ideal olan bu değil arkadaşlar. İdeal olan kendi iç dünyanız. Kendi iç dünyanızdan e, o motivasyonu almanız lazım. Dünya klasiklerini okumak zaman kaybı mıdır? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bazıları işte film izlemenin, e, roman okumanın bunların hepsinin zaman kaybı olduğunu düşünüyor. Ben öyle düşünmüyorum. Seçerek yapıyorsanız arkadaşlar bunlar size bir hayatın içerisinde onlarca hayat yaşamanız imkanını sağlıyor seçerek okuyorsanız dikkatli bir şekilde yani önerilmiş eleştirmenler tarafından önerilmiş sizin önem verdiğiniz eleştirmenler tarafından önerilmiş metinleri okuyorsanız kitapları yani bir kişi yerine 15-20 kişi 100 kişi gibi yaşamışsınız gibi bir zenginlik katıyor hayatınıza. Peki, hayır diyemiyorum kendimden ödün veriyorum sürekli demiş bir arkadaşımız. Bu bizim yetiştirilme biçimimizle alakalı biraz da. Bazen bu konularda yardım almanız faydalı olabilir arkadaşlar. Ama mesela bana sorarsanız aslında hepimiz hayır diyoruz ama farkında değiliz. Nedir mesela? Diyelim arkadaşlarınız geldi, akrabalarınız geldi ve öğlen namazının da vakti geçiyor. Onlar da kapıdan girdiler ve hoş geldiniz diyebildiniz ancak. Ne yaparsınız arkadaşlar? Eğer namazı bırakıyorsanız işte siz artık en vahim durumdasınız. Ama ne yaparız normal şartlarda? Hoş geldiniz hepiniz. Allah razı olsun. Ya ben namazımı kılamamıştım, yetiştirememiştim. Müsaade ederseniz, hatta müsaade bile istenmez namaz için ama hani kibarlık olsun diye. Ben bir namazımı kılayım diyoruz. İşte bu hayır demektir. Yani şu anda sizinle oturamayacağım. Benim namaz kılmam gerekiyor demektir. Bunu biraz hayatımıza, yani aslında allah Teala bize namazla çok ciddi bir irade eğitimi veriyor arkadaşlar. Çok ciddi bir kararlılık eğitimi veriyor. Ve eğer evimizde, ailemizde... Zamanı İslam'a göre yönetmek istiyorsanız size tavsiyelerimden bir tanesi de namazları vaktin evvelinde kılmaya çalışmanızdır. Bir de ailenizden yardım almanızdır. Yani bu çok bunalan arkadaşlar. Mesela eşlerinizden, çocuklarınızdan hangi yaşta olurlarsa olsunlar. Onların da evde sorumlulukları olması ve sizin yükünüzü hafifletmeleri gerekmektedir. Efendim e, gördüğünüz gibi bir saate sığmıyor e, bütün sorulara cevap vermek ya da işte bütün yönlerine değinebilmek. İnşallah arkadaşlarımız, müftülükteki arkadaşlarımız daha yetkin isimlerle bu konuda başka çalışmalar da yaparlar. Ben hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tekrar İstanbul Müftülüğü'nde Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nda görev yapan arkadaşlarıma bütün mesailerinde kolaylıklar ve üstün başarılar diliyorum. Allah Teala vaktimizi bereketlendirsin arkadaşlar. Ee, bizi e, önceliklerimiz konusunda da onlara tabi olma ve onları koruma konusunda da e, isabetli kararlar almamıza yardım etsin. Allah'a emanet olun.